Bismillahirrahmanirrahim Zuhruf Suresi Bu da Mekki surelerden Allah subhanahu ve teala faziletiyle bizleri bereketlendirsin Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden sekize kadar Ha Mim. Apatik kitabı andolsun ki düşünüp anlayasınız diye gerçekten biz onu Arapça bir Kur'an kılmışızdır. O nezdimizdeki ana kitaptadır. Şanı yücedir, hikmet doludur. Hatta aşan bir kavimsiniz diye sizi o Kur'an'la uyarmaktan vazgeçelim. Daha öncekilere nice peygamberler göndermiştik. Kendilerine bir peygamber gelmeye dursun. Mutlaka onunla alay ederler. Biz bunlardan daha güçlü olanlarla olanları da helak ettik. Öncekilerin misali geçti. Rabbimiz Subhanuhu ve Teala bu Suriye'de Ruhu Mukatta dediğimiz o harflerle başlıyor. Manasını yine kendisi bilir. Bize düşen sadece iman etmektir. Apatik kitaba andolsun ki buyurmaktadır ki o kitabın manaları ve nasılları açıktır. Zira o insanlar arasında konuşulan dillerin en fasih olan Arap diliyle inmiştir. Bu sebepledir ki düşünüp anlarsınız diye gerçekten biz onu fasih, açık bir şekilde Arapça bir Kur'an indirmişizdir buyurmuştur. Yani burada dikkat edilmesi gereken kardeşlerim Musa aleyhisselam'a Tevrat kendi dilinde İsa aleyhisselam'a İncil kendi dilinde, Kur'an'da Aliye salatü vesselam'a kendi kavminin diliyle inmiştir ki okunduğunda anlaşılsın, apaçık Allah'ın emir ve nehiileri olduğu bilinsin diye. Hatta aşan bir kavimsiniz diye sizi o Kur'an'dan uyarmaktan vaz mı geçelim? Evet. Siz emredilenleri yapmamışken sizi bağışlayacağımızı ve size azap etmeyeceğimizi mi zannediyorsunuz buyuruyor. Bakın yeryüzüne girdik dolaşın da kendilerinin öncekilerin akıbetleri nasıl olduğunu bir görün. Hem onlar kendilerinden daha çok daha kuvvetli ve yeryüzünde daha sağlam eser bırakan kimseler de buyuruyor. Öncekilerin misali geçti. Yani onların ibretleri kendilerinden önceki yalanlayanların başına gelenlerin sonları, yalanlayanların başlarına gelmemesi için, onları bir ibret ve kıldık diyor Rabbimiz. 9'dan 14'e kadar andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, muhakkak ki onları aziz, alim yaratmıştır diyecekler. O ki, Yeri sizin için bir beşik kılmış. Doğru gidersiniz diye orada yollar var etmiştir. O ki gökten bir ölçüye göre su indirmiş. İşte biz onunla ölü bir memleketi dirilttik. Siz de böylece çıkarılacaksınız. Ve o ki bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve davarlar var etmiştir. Ta ki bunların üzerlerine oturunca Rabbinizin nimetini anarak Bunları bize usahhar bu kılan ne yücedir. Yoksa biz bunlara güç yetire, yetiremezdik diyesiniz. Ve biz şüphesiz Rabbımıza döneceğiz. Rabbimiz subhanahu ve teala bu ayet-i kerimelerde de Ey Muhammed şu Allah'a şirk koşan ve onunla beraber bir başkasına tapılanlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan muhakkak Allah diyecekler. Ve bunları yaratanın tek ve ortağı olmayan Allah olduğunu itiraf edecekler. Bununla beraber onlar Allah ile birlikte onun dışındaki putlara ve Allah'a denk saydıklarına tapınmaktadırlar. O ki sizin için yeri bir beşik kılmış, yeryüzüne bir döşek sabit ve sarsılmaz kılmış. Onun üzerinde yürümekte, kalkmakta, uyumakta, gezmektesiniz. Bununla beraber yeryüzü su dalgaları üzerinde yaratılmıştır. Evet. Ve Rabbimiz yine bildirmeye devam ediyor ve o ki bütün çiftleri yaratmıştır. Yeryüzünün bitirdiği diğer sınıftan bitkiler, ekinler, meyveler, çiçekler, cinsleri, sınıfları, muhtelif hayvanlar. Ve bütün bunlara binayen Rabbimiz dünyadaki yürüyüşle ahiret yürüyüşüne tembihde bulunuyor. Ve bir de azık edinin, şüphesiz ki azığın en hayırlısı takvadır diyerek dünyevi azıkla ahiret azığına bir de sizi süsleyecek elbise gönderdik. Takva örtüsü ise daha hayırlıdır. Ayetinde de dünyevi elbiselerle uhrevi olanların tembihini bulunmakta. Rabb'ın bizi takvalı olanlardan eylesin. Evet. Aleyhissalatü Efendimiz bir sefere çıkmak üzere binetine konduğu zaman üç kere tekbir getirir. Sonra bunları bize musahhar kılan ne yücedir. Yoksa biz bunlara güç yetiştiremezdik ve hiç şüphesiz Rabbimize döneceğiz ayetini okur ve Allah'ın bu yorculuğunda senden iyilik ve takva, amellerden senin hoşnut olacağın amelleri dilerim. Allah'ım bize bu yolculuğumuzu kolaylaştır onun uzaklığını kaldır Allah'ım yolculukta arkadaş sensin ailede geride kalan sensin dermiş ailesine döndüğü zaman ise inşallah tevbe edenler ibadet edenler ve Rabbimize hamledenler olarak dönüyoruz dermiş Allah bizi böyle amel edenlerden eylesin 15'ten 20'ye kadar ama onlar kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür. Yoksa Allah yarattıkları arasında kızları kendisine alıp oğulları size mi ayırdı? Ama Rahman'a isnat edilen kız evlatla onlardan birisi müjdelenince yüzü kapkara kesilir de öfkesinden yutkunur durur. Yoksa süs içinde yetiştirilip de mücadelede açık olmayanı mı? Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Yaratılışlarını da görmüşler. Onların bu şahadetleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. Ve derler ki, eğer Rahman dilemiş olsaydı, biz onlara ibadet etmezdik. Onların bu konuda bir bilgileri yok. Onlar yalnız yalan söyleyip dururlar. Rabbimiz Sübhan-ı Hüveteala burada da müşriklerin o pis isnatlarından haber veriyor. Müşriklerin hayvanların bazılarını putlarına bazılarını da Allah'a tahsis etmelerindeki yalan ve iftiralarını haber veriyor. Nitekim Enam suresinde de yine onlardan haber vererek onlar Allah'ın Allah yarattığı ekin ve davarlardan onun için bir pay ayırırlar ve kendi zanlarına göre bu Allah'ındır. Bu da koştuğumuz ortaklarımızındır dediler. Ortaklarına ait olanlar Allah'a ulaşmazdı da Allah'a ait olanlar ortaklarına giderdi. Ne kötüdür hükmettikleri şeyler buyuruyor. Evet. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala ama onlar kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür buyuruyor. Yoksa Allah yaratıklar arasında kızları kendisine alıp oğulları size mi ayırdı ayet-i kerimesi de yine onları şiddetli bir şekilde inkar saadetindedir ki sonra bu inkarı tamamlamak üzere bakın ama Rahman'a isnat edilen kız evlatla onlardan birisi müjdelenince yüzü kapkara kesilirdi öfkesinden yutkunur durur. Onlardan birisi Allah'a isnat etmiş oldukları kızlarla müjdelendiği zaman tiksinir bundan hoşlanmaz, kendisine verilen müjdenin kötülüğünden vücudunu üzüntü kaplar ve utancından dolayı insanlardan gizlenir. Rabbimiz subhanahu ve teala, işte sizler bundan tiksinir de Allah'a nasıl isnat edersiniz buyuruyor. Evet. Cehaletin insanları getirdiği noktalar. Evet, Hem de akıllı olduklarını iddia ettikten sonra Allah hakkıyla vahyine tabi olan, kulak veren, okuyan ve her türlü şirkin, küfrün, cahilliğin birisinde olan ihlaslı kulların arasına birler de katsın kardeşlerim. Yoksa gerçekten işlerimiz çok zor. Adet diye, töre diye okutulan okuldaki kitaplarla insanlar öyle bir hale getiriliyor ki hep cehennem çukurunun kenarında dolaşıp duruyoruz ama hep hakta olduğumuzu zannediyoruz. Hak ancak Allah'tan gelendir. 21'den 25'e kadar Yoksa daha önce onlara bir kitap verdik de ona mı tutunuyorlar? Hayır, dediler ki Doğrusu biz atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk ve biz de onların izlerinden gitmekteyiz. Senden önce de hangi kasabaya bir uyarıcı gönderdiysek o kasabanın varlıkları sadece dediler ki Doğrusu biz babalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk ve biz de onların izlerine uymaktayız. Şayet size atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha doğrusunu getirmişsem yine de mi bana uymazsınız deyince dediler ki doğrusu sizin gönderildiğiniz şeyi biz inkar ediyoruz. Biz de onlardan intikam aldık. Yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Rabbimiz Süfanehu ve Teala delilsiz, hükçesiz ve burhansız olarak Allah'tan başkasına ibadetlerinde müşrikleri inkarlar. Yoksa onların şirk koşmalarından daha önce onlara bir kitap verdik de, içinde bulundukları duruma bir delil olmak üzere ona mı tutuyorlar? Hayır. Durum onların zannettiği gibi değildir. Yoksa onlara ortak koşmalarını söyleyen bir delil mi indirdik? Diyorum. Burada da dikkat ederseniz Allah subhanahu ve teala ataların, babaların yolundan körü körüne giden, onları taklit eden ve onların töre ve adetlerine uyan insanları uyarıyor. Hala hata ettiklerini gördükten sonra, hala mı onların peşinden gideceksiniz buyuruyor. Ve daha sonra Rabbimiz Sühan-ı Ey Muhammed şu müştliklere ki şayet size atalarınızı üzerinde bulunduğunuz şeyden daha doğrusunu getirmişsem yine mi bana uymazsınız? Onlar da doğrusu sizin gönderildiğini şeyi biz inkar ediyoruz. Şayet senin kendilerine getirdiğinin sıhhatini bilmiş ve anlamış olsalardı hakka ve hak ehline karşı büyüklenmeleri ve kötü maksatlı olmaları sebebiyle yine de bu inayacak değillerdi buyuruyoruz. 26'dan 35'e kadar Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki Şüphesizden sizin taptığınız şeylerden uzağım. Beni yaratan müstesna. Şüphesiz ki o beni hidayete iletecektir. Ve onu belki dönerler diye ardından gelenler için kalıcı bir kelime kıldır. Hayır. Ben onları da atalarını da hakkı açıklayan bir peygamber gelene kadar geçindirdim. Hak kendilerine geldiğinde ise bu bir büyüdür. Doğrusu biz onu İnkar ediyoruz dediler. Ve dediler ki, bu Kur'an, o iki kasabanın birinden, büyük bir adama indirilmeli değil miydi? Yoksa Rah Rabb'inin rahmetini, onlar mı paylaştırıyor? Dünya hayatında onların geçimlerini, aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş, gözdürebilmeleri için, kimin ikimine derecelerle üstün kıldık. Rabb'inin rahmeti, onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Şayet insanlar tek bir ümmet haline gelmeyecek olsaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve üzerinde yükseldikleri merdivenleri gümüşten yaparsın. Evlerinin kapılarını ve üzerine yaslanacakları kerevetleri de altına bu artık. Bunların hepsi sadece dünya hayatının geçimliliğidir, Ahiret ise Rabbinin katında mutlakiler içindir. Bu ayet-i kerimelerde Allah'ın kulu, elçisi Halil'i, Haniflerin imamı, kendisinden sonra gönderilen peygamberlerin atası, nesheb ve mezheb bakımından Kureyş'in kendisine nispet edildiği Hz. İbrahim'den haber veriliyor ki, o putlara tapınmalarından, babasından ve kavminden uzaklaşmıştı. Hz. İbrahim'in zürriyeti içinde bu kelimeleri söyleyecek, insanları la ilahe illallah'a davet edecek, kıyamete kadar insanlar gelecektir. allah Teala, ben onları, müşrikleri de, ataları da hakkı açıklayan, peygamberliği ve uyarıcılığı apaçık bir peygamber gelene kadar geçindirdim. Onların sapıklık içindeki ömürleri uzar, hak kendilerine geldiğinde ise küfür çekememezlik ve azgınlıkları sebebiyle elleri ve gönülleriyle hakkı def etmeye çalışıp, onunla inatlaşıp, büyüklenerek, bu bir büyüdür, doğrusu biz onu inkar ediyoruz diyenlere, bu Kur'an, o iki kasabanın birinden büyük bir adama indirilmeli değil miydi? Mekke ve Taif'i kast ederek, şu Kur'an'ın indirilmesi iki kasabadan onların gözünde büyük ve yüce bir arama olmalı değil miydi diyerek onların söylediği, onların getirdiği inkarvari sözleri Rabbimiz haber veriyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala rahmetini istediğine indireceğini ve bununla hiç kimseyle paylaşmayacağını söyler.